olmadıkları için onlara peygamber gerekmiyor. Çünkü Allah'ın e, Fakat insanlar ve cinler hayırlı ve şevre işleme müsait varlıklar. Yani hidayet üzere olursa hayırlı işler sapıdıkla ası olursa şerri işler. İki ihtimal olduğundan onlara hakkı gösteren, hakkı tebliğ eden Peygamber göndermek mücburiyeti var. Onun için Resulü'nlük ve Peygamberlik vazibesi cihetinden e, insanlara ve cinlere muat, e, hitap etmek etmiştir Peygamber Efendimiz. Insanları ve cinlerin Peygamberidir. Ama bütün kainatın gözdesidir, sevgilisidir, melekler de sever, yerler de sever, gökler de sever, ayrı ama melekler muhatap değildir ki onlara evet. e, yani peygamber gönderilmez durumu yoktur ki e, öyle bir şey olsun. sizin iş şey yaptığınız gibi diyorum. Ee, acaba diyoruz bazıları da şey yapıyor, mesela Miraç hadisesinde Peygamber Efendimiz yine de, de sizin de mutlaka da belirttiğiniz şehirde de, geldi. Miraç haldesinde Cebrail'e selam bir yere Peygamberimiz geçti. Yani eee ee, Geldi yazdırakta önüne verdiği selam. Şey, <gülüyor> Sidr fil-min ta'dan öteye diye Hayır bir yani, bir, yani şimdi e, elçi ve emir ve şey efendim e, yasakların tebliği İnsanlara ve cinlere gerektiği için, insanları ve cinleri peygamberi. Meleklerin öyle bir e, hali yok. Onlar Allah'ın emrettiği, emrettiği şeyi yapmaktan geri durmayamalar. Yani isyan bahis konusu olmadığından onlara peygamber denmez. Onlara, e, onlara peygamber denmez ama Yerde, gökte bütün varlıklar O'nu seviyorlardı, O'nun peygamber olduğunu tasızlık ediyorlardı, ayrı. Fakat muhatabı insanlar ve cinler. O bakımdan insanların ve cinlerin peygamberi, insü can peygamberi. Can, Nul şekli olunca cin manası geliyor. Yani, dağların da, yerlerin de, derelerin de, kürelerin de, yerlerin de, göklerin de peygamberlerin de ama Yerçük muhatap değil ki. Mükellef olan, muhatap olan, emir ve yasağı dinleyip dinlememek kabiliyetinde olan insanlar ve ciddi. Elhamdülillahirrahmanirrahim. Hamden keşiren seyyidler mükântı. Ala kulli halin ve zidbillahi min. Mehmed-i hurrubi ve selamu ala khayr-ı Resulü Fakal-i Leyf ve İmam-i Haramey Muhammeden Mustafah Ma ila alihi ve sahbihi ve men tebi'e huf-i ihsan-i ilahiyen-i kecah Sözlerin en doğrusu Allah kerâm Kur'an-ı Kerimdir. Allahu Teala Hazretleri cümlemizi Kur'an-ı Kerim'in ahkamına uymaya muvaffak eylesin. Kur'an-ı Kerim'in manasını anlamayı, ahkamına uymayı, şefaatine ermeyi nasip eylesin. Yaratılmışların, peşerin en kıymetlisi Peygamberimiz Muhammed-i Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri'dir. Allah Peygamber Efendimiz'in şefaatini cümlemize namir eylesin. Onun sözleri allah Teala Hazretleri'nin kendisine vahvidir, ilhamıdır. Boş yere konuşmak, söylediği sözlerin asrı, esası, temeli, binası vardır. Yaratılmışların sözlerinin en güzeli Peygamber sallallahu aleyhi ve Efendimiz'in sözleridir. Kulluğun en güzeli Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem atamaz, ifa etmiştir. Habibullah olmuştur. Eşref-ül olmuştur. Peygamberlerin serveri olmuştur. Dünya da gelmiş, geçmiş Hz. Adem'in aleyhisselamdan kıyamete kadar yaşamış, yaşayacak bütün insanların serveridir. Ahirette de havz Kevser ve Makam-ı Mahmud'un sahibidir. Onun sözleri bizim için inin özüdür, kaynağıdır. Kur'an'ın izahıdır. Bu bakımdan Peygamber Efendimizin hadisi i şerifleri çok değer ve önem taşımakta olduğunda sohbetlerimizde Peygamber Efendimizin sözleriyle sohbet etmek en doğru iştir. Bu bakımdan Peygamber Efendimizin hadis-i şeriflerini okumaya başlıyoruz. Kur'an ile açılmış olan sayfadan. Birinci hadis-i şerifi İbn-i Abbas radiyallahu anhuma'dan İmam Ahmed İbn Hanber Yüshedinde rivayet etmiştir. Peygamber Efendimiz Elhamma min ferihi cehennem ve elbiduha bilmai buyurmuşlar. Birinci hadis-i şerif sayfadaki. Budur. İnsanoğlu bir hararetle yaşıyor. Allah böyle yaratmış vücudunu. Alınan gıdalarla solunan nefes içindeki madde yardımcı olarak hücrelerde yanıyor ve insanın belli bir harareti oluyor. Buna vücut harareti diyoruz. Tabi miktarı ölçüsü 36-37 derece arasındakidir. İnsanoğlunun bu ateşi bazen vücudundaki ölçüler bozulup kendisine hastalık geldiği zaman yükselir. Yükselmesine, ateşin artmasına Arapçada humma denilir. Efendim Humma ile ilgili olarak Efendimiz bu hadis-i şerifinde buyuruyor ki El-humma min feyhi cehennem Humma denilen bu vücut ısısının fazlalığı cehennemin feyhindendir Fe-emri duha bil-mâ'i onu su ile soğutunuz yani ateşli hastalık olduğu zaman onu ateşini düşürmeye çalışmak lazım. Bugünkü tıbbın da yaptığı budur. Buz getirirler efendim veya su ıslatırlar, bezi alnına koyarlar. Suyu zaman zaman Bezi zaman zaman değiştirirler. Efendim çeşitli yollarla bu ölçüsü kaçmış, artmış olan ateşi indirmeye çalışırlar. Peygamber Efendimiz de o zamanın imkanlarıyla onun suyla soğutulmasını tavsiye buyurmuş. Bir, bir hadis-i şerif bu. Demek ki ateşlendiğimiz zaman, hastalandığımız zaman onu suyla serinletmeye Ateşi düşürmeye çalışmamız lazım. Tabi şimdi muayene ediliyor. Doktorlar derecesini alıyorlar, ölçüyorlar. Ona göre ateş düşürücü ilaçlar falan veriyorlar. Ateşi düşürmeye çalışmak lazım. Çünkü ateşin yükselmesi vücutta bazı tahribat yapar. Belli bir dereceden de yukarı çıktığı zaman... Terapişi mümkün olmayan zararlar meydana gelir. Birinci hadis-i şerif bu sayfadaki, İkinci hadis-i şerif Elhamdül ale'n ni'meti emannün li zevaliha. Nimete hamd etmek nimetin elden gitmemesini sağlayan bir garantidir. Bir teminattır emandır. İnsanoğlunun başına çeşitli haller gelir. Yaşamı esnasında bunların hepsi imtihandır. Sevinçli haller gelebilir. Nimetleri erebilir. O zaman şükretmesi lazım. Hamd etmesi lazım. Üzücü olaylar gelebilir. O zaman da sabretmesi lazım. Çünkü Onları da getiren Allah'tır. Üzüntü de insanoğlu içindir. Sevinç de insanoğlu içindir. Nimetler de insanlara gelir. Elhamdülillah sofralarımız, evlerimiz nimet doludur. Hayatımız Allah'ın nimetleriyle devam ediyor. İnsan nimetin Allah tarafından geldiğini bilecek. Şu kula vermemiş de Allah lütfetmiş, bana vermiş. Elhamdülillah hamdü seneler olsun diye hamd edecek. Eğer nimetin karşılığında kul hamd edici olursa Allah o nimeti kesmez, arttırır, ziyadeleştirir, şükrederse arttırır, hamd ederse efendim, arttırır, kesmez. Ama nankörlük ederse, nimetin kıymetini bilmezse o zaman nimet elden gider. O bakımdan Allah'ın nimetlerini düşünmek lazım. Allah'ın nimetlerini düşünmek de bir çeşit şükürdür, teşekkürdür. Ya bak benim gözüm görüyor elhamdülillah. Görmeyenler de var. Elhamdülillah. Efendim başım ağrımıyor. Falanca arkadaşım başı ağrıdan çatlıyormuş. Bak sıhhatim ne kadar iyi Elhamdülillah. İşte benim elhamdülillah arabam var. Başka arkadaşın arabası yok. Çok şükür elhamdülillah. Benim elhamdülillah evliyim, çoluk çocuğum var. Falanca arkadaşım. İşte böyle bir durumu yok. Elhamdülillah. İşte ben sıhhatle, afiyetle dolaşıyorum. falancı kimse hastanede yatıyor. Elhamdülillah. Yani o nimetin olmadığı başka kimseleri düşünmek lazım. Kendisinin Efendim üzerindeki nimete Allah'a hamd etmek lazım, şükretmek lazım. Bizim kitabımız hamd ile başlıyor. Sellevhasında hamd ile başlar kitabımız. Şair öyle diyor. Yok iştikayi, cevri felekten misabımız Sellevhasında hamd ile başlar kitabımız. Manası Feleğin cevrinden şikayet adetimiz değil. Çünkü bizim kitabımız hamd ile başlıyor diyor. Yok içtikâ-i, cevr felekten misabımız, serlevhasında hamd ile başlar kitabımız. Devam ediyor, başka beyitleri filan de var. Bizden keramı tün dişidir, tün söyleyen, düşmez suali hasma cevabımız söylen diye böyle de ama bu şeyi güzel yani bizim kitabımız Elhamdülillah diye başlıyor. Biz de şikayet etmeyiz, hamd ederiz. Allah'ın en sevgili kulları, makam bakımından en yüksek kulları çok hamd eden kullarıymış. Rahmetli anacığım anlatırdı. Ee, Mursa Aleyhisselam zamanında efendim bir adamcağız varmış, çok sefil, perişan efendim üstüne giyinecek bir şey yok toprak ört örtmüş yani avrati yeri görünmesin diye kumları şöyle örtmüş yani deniz kenarda çocuklar falan örtünüyorlar herhalde o tarzda Musa Aleyhisselam oradan geçerken de bir sürü şikayet etmiş Ya Musa, Rabbuna benim için dua et, bak şu halime ne kadar perişanım bilmem ne filan. O da haline şikayet etme, nimetlerine hamd et demiş. Neyine hamd edeceğim ya, neyin var ki hamd edeceğim filan gibi bir edepsizce laf söylemiş. O zaman bir şiddetli rüzgar esmiş, Kumlar da savrulmuş gitmiş. yani Avret yerini örtecek. Kum bile kalmamış diye böyle anlatırdı. Yani büyüklerimiz demek ki beterin beteri var. Yani kumla kapatmak tabii bir fakirliği gösteriyor ama kum da giderse o zaman kumsuz da kalıyor. Yani onun da beteri var. Onun için insan kendinden aşağıdaki kimselere bakarak şükrü daha içten yapar, hamdi daha güzel yapar. Kendinden yukarıdakilere bakarsa şaşırabilir. Ya onun şusu var, benim yok filan diye kıskanır. Günahtır. Kıskanmak, haset etmek günahtır. Efendim, veyahut işte küser, darılır, kadere bağırır, çağırır filan. Onlar da günahtır. Çok büyük günahtır. Perişanlar sebep olur. Onun için Hamdedici kullar olmalıyız. Çok Hamd'e ne Hammad derler. Hammad çok Hamdeden demek. Allah cümlemizi Hammad kullarından, çok Hamdedici kullarından eylesin. Üçüncü hadis şerı. Şimdi tabii nimetlerin ne kadar çok olduğunu anlatmak için Şeyh Sadi Şirazi güzel bir mükte sarf ediyor Gülistan kitabında. İnsan diyor şöyle bir nefes aldığı zaman diye aldığı nefes insanın hayatını bir müddet daha devam ettirir. Nefes alamasa, ağzını burnunu kapatsan o olur insan. Yani bir nefes almak insanın hayatını bir müddet daha devam ettirir. Bir nefes vermek de insanı rahatlatır. Çünkü aldığı nefesi bırakmasa bir zaman sonra kızarmaya başlar. Biraz sonra patlar. Yani nefesi verememek de fena. Almak da güzel, vermek de güzel. Alınca hayat bir nefes daha uzar, verince insan biraz ferahlar. O halde diyor, bir nefeste iki tane nimet vardır. Her nimete de şükretmek lazımdır diyor. Yani artık öbür tarafını sen kıyası. Bir nefeste bile iki tane nimet varsa e, gözün görmesi nimettir, aklın çalışması nimettir efendim. Ne nice nice nimetler vardı. Güneş nimettir. Sıcaklık nimettir, soğukluk nimettir, su nimettir. Meyveler nimettir, yemekler nimettir. Arkadaşlar nimettir efendim vesaire. Artık ve ente uddu ni'metallahi la tuhsuha. Allah'ın nimetlerini saymaya kalkışsanız takip bitiremezsiniz. Sayıp bitiremezsiniz. Bitmez çünkü. Yani bir insanın bir anlık yaşaması sayısız nimetlerin devam etmesinden dolayı oluyor. Bir yerde bir aksama olsa çalışmaz. Motorun bir yerinde bir arıza oluyor. Motor trak duruyor. Hadi iyi yolun kenarını çek adıysa zaten adam gelsin. Bilmem beni çeksin, tamir etsin, bilmem ne diye uğraş. Çünkü kaç tane parçadan meydana geliyor? Hepsinin muntazam çalışması lazım. Bir karbüratör tıkansa olmaz. Bir elektrik efendim geçmese olmaz. Bir sigorta atsa olmaz. Her şey muntazam çalışması çalışmak durumunda. O halde e, hepsi bir nimet oluyor. Nimetleri saymaya kalksak bitir Ve in تَعُدُّ نِيمَةَ اللّٰهِ لَا تُوسَىٓا اِنَّ اللّٰهَ لَغَفُرُ الرَّحِيمِ اِنَّ الْاِنْسَانَ diye de bir başka ayet-i kerimete öyle geçiyor. Üçüncü hadis-i şerif Tabi bazı insanlar iyimseldir. Optimist diyorlar. Her şeyi iyi gözden görür. Efendim, o zaman iyi gözle gördü ama hamdetmek kolay olur. Bazı insanlar da karamsardır, kötümserdir. Her olayı tersinden alır. Kuyruğundan tutar. Efendim, ters yorumlar. Bilmem ne. Bugün hava bulutlu deyince, baysan bana ördek dedin diye çıkar. Ya ben öyle bir şey demedim. Yok işte efendim yağmur ya önce hava bulutlancı yağmur yağar yağmur önce sular birikir sularda ördekler yüzer sen bana ördeklemek istedin. Yağmur ördeklemek istemedim. Nereden çıkartıyorsun? O karamsar. Yani mümkün olduğu kadar iyimser olmak lazım. İyimser oldu mu insan? Kendisi rahat eder. İyi duygular insanı rahatlatır. Kötü duygular da gerilim yapar. Gerilim de çeşitli hastalıkları yaratır. Birçok hastalığın sebebi gerilimlerdir. Stres diyorlar şimdi. Tamam, stresten olmuş diyor. Doktora gidiyorsun, bir şey ne olmuş, Ne olmuş? Stresten olmuş, yani gerilim. Onun için yani olayların iyi taraflarını görmeye çalışmak lazım. Ee, peygamberlerden bir peygamber ashabıyla Yolda giderken yolda bir köpek leşi görmüşler. Hadi şerfe geçiyor bu. Herkes üf, pöv aman ne kadar çirkin kokuyor. Burnunu kapayıp tıkayıp eliyle tutup başını çevirip öyle geçmiş onun yanından. O peygamber de demiş ki ama dişleri nasıl inci gibi parlıyordu. İnci dizilmiş gibi böyle bembeyaz işte. Adamı şey hayvan ölmüş. Ölünce tabii dudakları geri çekiliyor, dişleri şey yapıyor, yani bir köpek leşinde bile bir güzel taraf. Şu i̇nci gibi dişleri sıralanmış, pırıl pırıl. Ama diş, dişleri ne kadar güzeldi. Bu iyimserlik. Mesela deniliyor ki, efendim bir bardak yarısına kadar su varsa içinde, iyimser insan o bardağın içinde yarım bardak su var, içebilirim bunu der. Kötümser insan da, karamsar insan da canım ya bu bardan yarısı nereye gitti? Niye bu yarım? Niye tam değil der? Demek ki bazı olaylar bizim yorumlamamıza bağlıdır. Efendim iyi yorumlarsak, iyi gözle bakarsak rahat ederiz. Bazı kimse acı gidiyor, efendim aman diyor, ne kadar güzel diyor, her şey geliyor, met ediyor benim. Benim dayım vardı geçen sene hacca gitti. Zor götürdük hacca. Yani biraz böyle şeydi. Üniversitede evden uzakta falan okumuştu efendim. Yani annemin küçük kardeşi ama biraz böyle yetişme tarzı anne baba oğlundan ayrı değişik bir tarzı vardı. Efendim filan. Zor zor ikna ettik. Bak zenginsin, hacca gitmen lazım bilmem ne filan diye. Tabi biraz modern bir insan olduğundan böyle rahata düşkün filan bir insan. Şimdi orada kim bilir dedik Arapların ne kadar kötülüklerini görecek, gelince kim bilir nasıl küplere binecek, bağıracak, çağıracak, tenk filan dedik. Aa, her şeyini beğenmiş. Aman diyor Esad diyor, bir hoşuma gitti diyor, bir kemiklerim ısındı orada diyor, bir rahat ettim diyor. Ya ne kadar güzel yermiş diyor. Şaşırdım. Yani hiç ummuyordum onun böyle e, iyimser bir yönden yaklaşacağını. Sonra yine bir birisi ile hanıma Hacca gitti. Korktum ben. Eyvah dedim şimdi bu modern hanım. Oraya gidince, oradaki zorluklardan, kalabalıktan, itmeden, kalkmadan efendim, kim bilir ne şikayet edecek. Herkesin en güzel hac yaptığı geldi. Her gece gittiler Halim-i Şerife. Otelde Otelde durmadılar yani. Kalkıp kalkıp bittiler. Güzel güzel tavaflar yaptılar, ibadetler ettiler. Yani tabii mutlu oluyor. Tabii yani iyi tarafını görünce mutlu oluyor. Kimisi de diyor ki ya şu Arap ne kadar pis bilmem ne vesaire filan. Canım pis'i de vardır, temiz'i de vardır. Anadolu'yu da gezersen, efendim, köyü, kenti, hatta İstanbul'un kenar mahallesi vardır, merkez mahallesi vardır, temiz yeri vardır, kirli yeri vardır. Lüks yeri vardır. Garibanların teneke kulübelerinin olduğu gece mahallesi vardır. Çamurlu yeri vardır. efendim, zövizlerle, sularla yıkanan kısmı vardır. Yani biraz iyimser yönünü görmeye fazla çalışmak lazım. Ona dikkat etmek lazım. Yani e, hayalperest olsun demiyoruz ama aslında bu e, İranlı bir şair diyor ki senden yüksek insanların güzel hallerini özleme senden aşağıda nice insan vardır senin haline özenmekte diyor. Sen diyorsun ki ah ya bir yatım bile yok ya, ya ne kadar sefalet çekiyoruz ya bir yatımız yok bir marmara'ya gidemedik bir mavi yolculuk yapamadık Bodrum'da yazı geçiremedik efendim. Bilmem Ege'de işte keyif süremedik, çatamadık. Ya bir efendim Karayipler denizine bile gidemedim. Havai adaları hiç göremedim ya. Tüh ya bizimki de hayat mı ya? Ve efendim işte burada şehrin gürültüsü patırtısı arasında işte cefa çekiyoruz Sonra, Dur bakalım ya. Ee, daha başka nice insan var senin durumunu özlüyor. Senin durumunu hayal bile edemiyor. Senin evin var, araban var, bilmem neyin var, bilmem neyin var, bilmem neyin var. Hala beğenmiyor. Evet. 3. 3. hadis-i şerif'e geçelim bu kadar izahtan sonra. Yani nimetleri nimet teşhis edebilmek ve hamd etmek lazım. El haya ve'l imanu korina cem'an. Fe iza rufi ahaduhuma rufi'al bu da Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhuma'dan rivayet edilmiş bir hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki Haya ile iman bir araya yakınlaştırılmış, beraber kılınmıştır. Bitişiktirler. Haya ile iman bir aradadır. Bunlardan bir tanesi giderse Ötekisi de gider. Çünkü yapışık birbirine. Hayane demek. Utanma demek. edep demek. Utanma duygusuyla edep beraberdir. Bir insanın ar damarı çatlamışsa imanda o zaman gider. Utanmıyorsa imanda gider. İmanı varsa utanır. Utanması lazım. Allah'tan utanması lazım. Allah bana bunca nimetleri veriyor, ben ona niye kulluk etmiyorum diye. Efendim, meleklerden utanması lazım. evli Allah'tan bir zat diyor ki, insanların yanında yapmadığın edepsizliği, yalnız kaldığın zaman tek başına nasıl yapıyorsun? E senin nerede kaldı meleklere inandın? Yalnız kaldığın zaman sen yalnız mısın? Yanında melekler yok mu senin? Omuzunda iki melek yok mu? vücudunda 360 tane vazifeyle melek yok mu? Havada etrafında melekler yok mu? Var. Eee? Nerede kaldı senin peygamberlere, meleklere kitaplara inandım diye ahmeti'yi sıralama? Meleklere inanıyorsan meleklerden de utan. Hz. Osman İbni Affan radıyallahu anh çok utangaçmış, haya sahibiymiş. Efendim, peygamber efendimiz onun haya sahibi olmasını ediyor çok hayal sahibi bir kimse. Adamın birisi kardeşini yakalamış. Bu kadar mahcup olma, bu kadar utangaç olma, bu kadar böyle çekingen olma filan diye ona boyuna askı yapıyormuş. Ve efendim söz söylüyormuş. Bu kadar böyle utanmayı bırak, hayayı bırak filan diye. Peygamber Efendimiz ona demiş ki Dahu. Bırak onun yakasını. El haya o minel iman. Haya imandandır. Utanmak imandandır bu Utanıyor. Tamam iyi. Utanmasa ardama rıt çatlasa neler yapacak? Utanıyor ki korunuyor yani. Utanmak imandandır. Aşağıda yine iki hadis şerif geliyor. Onlar da haya ile ilgiliymiş. Okuyalım. El haya o hayrın Hayanın her çeşidi hepsi hayırdır. Demek ki utanmanın makbul olmayanı yok. Hayırı, hayanın her çeşidi hayırdır. Bunu da İmran İbni Hussain radıyallahu anh'tan İmam Müslüm rivayet etmiş. Üçüncü adet şerif Elhaya'u zinetun ve tuka keremun ve pues hayrul merkebi sabru ve intizaru ferci minallahi azze ve celle ibadetun. Cabir radıyallahu anh ten. Hakimi Tirmizi rivayet etmiş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu 6. hadis-i şerif odur okuduklarımız içinde. El-hayâ-u buyuruyor. Utanmak süstür, zînettir. Bir insanın zînetidir. Utanmak bir kusur değil, bir meziyettir, utangaçlık. Ve tuka kerem'ın. Takva da asalettir. Bir insan müttakî mi? Sakınan, çekinen takva sahibi bir insan mı? O asil kimsedir. Soyluluktur. Takva, soyluluktur. Hayat da ve وَهَيْرُ الْمَرْكَبِ السَّبْرُونَ En iyi binek sabırdır. Binek ne işte kullanılıyor? Üstüne biniyoruz, gideceğimiz yere onunla varıyoruz. Deveye biniyor adam. Efendim, Medine'de Mekke'ye gidiyor. Gidi mesela. Binek bir yere ulaşmak için. Efendim, gemiye biniyor ciddeden, efendim, karşı sahile geçiyor. Habeşistan'a geçiyor. Binek, bir yere ulaşmak için. En hayırlı binek sabırdır. Yani, amaca ulaşmak için sabretmek lazım. Sabrı bir binek gibi düşünelim. Sabretti mi bir insan, amacına ulaşır. Gemiye bindiği zaman karşıya gittiği gibi, Efendim veya bir bineye bindiği zaman Gideceği yere ulaştığı gibi Sabra da sahip olan Sabra da bine Amacına ulaşır Sabreden Öğrenci mezun olur Diplomayı alır İşse sahip olur Sabırla Efendim Yukarıdaki koruk Helva olur Koruk nasıl helva olur Beklersin, sabredersin, olgunlaşır, üzüm olur. Bütün korukta, asmada salkım salkım üzüm olur. İndirirsin aşağı, sıkarsın, pekmez olur. Ondan sonra pekmezle unu karıştırırsın, helva olur. Sabırla, koruk, helva olur demişler. Her şey sabırla oluyor. Yani biz şu ekmeği yiyoruz, kolay mı bu ekmen yenmesi? Bu ekmeği buğdayı yere ekiyorlar. Ekmeden önce tarlayı sürüyorlar. Hazırlıyorlar, Ekiyorlar. bir sene bekliyorlar. Yaz gelince kuruyunca başaklar, biçiyorlar, harmanlıyorlar, taneleri elde ediyorlar. Taneleri alıp götürüyorlar, öğütüyorlar, un yapıyorlar. Unu alıyor, Fırıncı veya hanım ne yapacak kimse? Efendim karıştırıyor, mayasını katıyor, bilmem ne yapıyor. Efendim hamuru götürüyor kuruna atıyor. Ekmek oluyor ama yani bizim bu ekmeği yiyişimize kadar çok merhaleden geçiyor. Her şey öyle. Yani Amerika'dan telefon geldi. 4 tane. telefon eşi. Şu numarayı ver. Amerika'nın numarasını. Hı. Bu Aşağıda var. Onu verin. Diyorsun. Yani e, Adana ovasında efendim pamuk pat, pat diye patlıyor tarlada. Yuvarlak beyaz bir şey değil mi? Ama bak bu pamuktan işte. Adana'daki pamuk nelerden geçtikten sonra bizim şeyimiz oluyor. Giydiğimiz şey oluyor. Her şey böyle. Yani en hayırlı binek sabırdır. Sonra vantuzarul ferici minallahi azze ve celle ibadet. Sıkıntıda olan bir insanı Allah'tan bu sıkıntımı kaldıracak. Beni efendim e, sıkıntısız, ferah, rahat, şen, esen hale getirecek Rabbim diye beklemek ibadettir. Vantuzarul ferici minallâhi azze ve celle ibadet. Sıkıntıda olan bir insanın o sıkıntının kalkacağını Allah aziz ve celil olan Allah'ın onu kaldırıp da onu rahata erdireceğini düşünüp beklemesi ibadettir. Sıkıntıdayken beklemesi ibadettir. Demek ki Müslümanlık bir insanı her yerde her halde kazançlı ve sevaplı kılıyor. Adam sıkıntıdaysa bir zaman gelip, şeye ulaşacağım dediği zaman, feraha ulaşacağım dediği zaman, o maksatla beklediği zaman bile ibadetli olur. İbadet sadece namaz kılmak değil. Amerika'dan rızalı. Selamun Aleyküm. Nasıl davredince sevap kazanıyor. Şükredince nimet devam ediyor, artıyor. Sıkıntıdaysa bir zaman gelip feraha kavuşacağım diye beklediği zaman ibadet oluyor. Zaten nimet içindeyse, rahat içindeyse rahat etmiş oluyor. Yani Müslümanın sırtı yere gelmez. Müslüman her zaman, her zaman kârda. Yeter ki insan imanlı bir insan olsun. İmanlı oldu mu sırtı yere gelmez. 7. hadis-i şerif. Haade abdun ve hasire lem yecalillahu teala fi kalbihi rahmeten lil beşer. Ee, Ebu Nuaym el İsfahani'nin rivayet ettiği bir hadis-i şerif. Şekul mahv perişan oldu, hayıp ve hasir olduğu çok büyük zarara uğradı ki Allahu Teala onun kalbine insanlara merhamet duygusu hiç koymamış. Yani Allah'ın kalbine insanlara karşı merhamet duygusu koymadığı bir insan dünyada ahirette mahvu perişan olur. Haib ve hasir olur. Büyük hüsrana ve zarara ve ziyana uğrar. Merhamet lazım. İnsanın kalbinde merhamet olmalı. Acıma hissi olmalı. Acımalı. Zalim olmamalı. Gaddar olmamalı. Duygusuz olmamalı efendim merhametsiz olmamalı, efendim sadist olmamalı, başkasının ızdırabından zevk almamalı, acımalı, acıma duygusu olmalı, merhamet duygusu olmalı. Eğer yoksa bu, o adam dünyada ahirette mahmud, perişan olur. Ahirette mahvudur çünkü merhamet etmeyene merhamet olmayacak ahirette. Dünyada da efendim rahat etmez çünkü zalim ettiğini bulur, bir gün zulmünün cezasını çeker, kendisine de zulm yapılır. Çok tarihte misalleri vardır ki, baş kesenin başı kesilmiştir. Zülmeden, zulme maruz kalmıştır. Zalim yine bir zulme giriftar olur ahir, elbette olur ev yıkanın hanesi bir Hayır böyle diyor. Hane yıkanın, hanesi viran olur. Arapçada ne diyorlar? Men dakka dukka. Kim birisinin kapısını çalarsa onun da kapısı çalınır. Men dakka dukka. Dakka tak tak tak tak kapı çalmaz demek. Kim birisinin kapısı çalarsa onun da kapısı çalınır. Eden bulur demek yani. Merhametli olmak lazım. O halde, o halde neler öğrendik? Elhamdülillah şükredici olmamız lazım. Hayalı olmamız lazım. Takvalı olmamız lazım. Sabırlı olmamız lazım. Efendim sıkıntılı durumda e, efendim ferahı beklememiz lazım. Merhametli olmamız lazım. Bir sürü şey öğrendik baş. Yapabilirsek mi İnşallah. Haliful müşrikine. Ahfuş şevaribe ve evfurul İmam Buhari ve İmam Müslim Abdullah ibn Ömer radıyallahu anhum'dan rivayet etmiş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz buyuruyor ki: Elhamdülillah hepimiz buna uygun durumdayız. Müşriklere muhalefet ediniz, aykırı hareket ediniz. Müşrikler gibi olmayınız, müşriklerden farklı davranınız müşriklere uymayınız, müşriklere taklit etmeyiniz, bıyıkları kısaltınız, sakalları uzatınız. Sakal kazımak bütün mezheplere göre haramdır. Sakallı olacak. Bıyıkları biz böyle yapmayız. Böyle ağzın içine dönen falan. Ben geçen gün soba. Şöyle yaptım. Belki bu sabah Baktım şunlar ağzın içine giriyor. Rahat ediyor. Hemen gittim kes. Şuradakileri. Yani bunlar kesilecek. Neden? Ağzın içine girer. Burada fazla olduğu zaman iyi olmaz. Peygamber Efendimiz bunları kısaltırdı. Bıyıkları. Ama sakalı uzatmak lazım. Sakalı kazıtmak haram. Kazımamak lazım. Çünkü erkeğin zinetidir Sıhhatidir. Şakallı olan insanın boğazı da sıhhat bulur. boğazı da koruyor. Yani kaşkola gözüm kalmıyor. Böyle ee, sakallı olduğumda kaşkola gözüm ne koyar? Siyöz korur. Sinek kayıpı tıraş olanların boğazı ağrır. Farancit, efendim, anj, bilmem, öksürük, tıksürük, aksürük. Sakal bıraksaydım. Niye bırakmadım? Huzil hikmete ve la yedurruke min eyyi vi'ain sarayınca. Efendimiz ki hikmeti nerede bulursan al. Sana zarar vermez onun hangi kaptan çıktığı hangi ağızdan çıktığı nereden geldiği sana zarar vermez. Nerede bulursan hikmeti al. Hikmet nedir? Her şeyin güzeli ve doğrusuna hikmet derler. Yerli yerindeyse, güzelse, doğruysa ona hikmet derler. Sözün güzeli doğrusu, işin güzeli doğrusu, bilginin güzeli doğrusu, hepsi hikmettir. Hikmeti nerede bulursana? El hikmetü dâlletül mü'min. Hikmet Müslümanın malıdır. Kaybolmuş malıdır. Kendisi malı da kaybolmuş. Nerede buldu? Almanya'da. Tamam, oradan al. Esen'den. Tamam, Esen'den al. Berlin'de. Tamam, Berlin'den al. Nerede bulursa alır. Efendim, Alman söylemiş. Ya, Kimse yazar, söz verir. Şey Falanca yazmış. Friedrich von Goethe yazmış. Kim yazarsa yazmış. Efendim, bilmem. İşte bir Yahudiden duydum. ya kimden çıktığı, hangi kaptan çıktığı zarar vermez diyor Peygamber Efendimiz. Hikmeti al. Doğru ve güzel olan şeyi al. Doğruyu, güzeli, yerli yerince olan şeyi al. Öğren. Bilgiyse öğren. Adetse yap. Şimdi bakın, bu Hristiyanlar vahdis suyunun bereketi kaçmasın diye yıkanmazlar desinler. Leş gibi kokarlardı Teke gibilerdi bunlar. Sonradan Müslümanlara da çatıyorlardı. 16. 10, 10, 10, 17. yüzyılda Hollanda'dan Barando Busbek diye bir elçi kanuni zamanında Türkiye'ye gelmiş. Yok ki bu adamlar deli diyor. Bizim dedelerimiz. Diyor. Bunlar diyor, böyle çipil çipil yıkanıyorlar diyor. Hasta olacaklar. Diyor. Bu kadar yıkanılır mı diyor. Akla almıyor. Bunların diyor, işlerine akıl ermez diyor, bunlar sık sık yıkanırlar, ee, şehirlerinde hamamlar vardır diyor, giderler diyor, şırıl şırıl, şükür şusur, boyuna yıkanırlar hasta olacaklar diyor, böyle şey olur mu diyor, baron olmuş herif, yıkanmayı garipsiyor, kim bilir Hollanda'dan çıktı, belki şeye gelinceye kadar, İstanbul'a gelinceye kadar, geriye dönünceye kadar yıkanmadı belki artık, belki derisi köşere gibi oldu, belki. E altını da yıkamaz, üstünü de yıkamaz. Ne olur? Pis koku. Paris'in parfümleri neden meşhur? Bilin bakalım neden meşhur? Pis kokuyu bastırmak için. O kadar pis kokuyorlardı ki herifler kuvvetli parfümler buldular. Onu bastırsın diye. Ondandır. E şimdi ne oldu? Şimdi şimdi her evde sıcak ve soğuk su var Almanya'da. Şurada olanlardan hiç evinde sıcak soğuk su olmayan var mı? Suyu tesliyle çe çeşmeden taşıyan var mı hiç kovayla? Ama benim Anadolu'mda birçok kimse suyu kovayla taşır, ile taşır. Evinde su nerede bulsunlar? Musluğu açacak da fışkıracak sıcak su. Nerede bulmuş ya? Yıkanacak yıkayacak. Nasıl yıkalsın ya? Çok büyük şey. Bu değişiklik nereden oldu? Bu adamlar doğru olan şeyi yapıyorlar. Papazları aksini söylese bile yapıyorlar. Yani Peygamber Efendimiz'in bu tavsiyesini bunlar tutuyor. Papazlar vaftiz suyunun bereketi kaçmasın diyor. Bunlar bereket kaçarsa kaçsın diye yıkanıyorsa bak şu. Bir sabahleyin duş alıyor, giyiniyor, işine gidiyor. Bir de işinden çıkarken duş alıyor, giyiniyor, evine geliyor. Ya da burnunu kapat, ee, Kaçıyormuş, o kadar fena kokuyormuş teki. Ondan sonra birisi gelmiş Erzurum'dan. Ben Erzurum'a attım yani. Şeyden, dağdan, şeyden, köyden birisi gelmiş. Vay, burada mükafat var Gülen. Çadıra girmiş. Herkes şimdi böyle saatine bakıyorlarmış. Bakalım kaç dakikada dışarı fırlayacak adam diye böyle çadıra geldi. saniye saymaya başlamışlar. İki dakika geçmiş, bir şey yok. Üç dakika geçmiş, bir şey yok filan. Ondan sonra bir gürültü kopmuş içeriden. Tam gürültü, <gülüyor> kurtum. Ondan sonra bakmışlar çadırın kapısından teke kaçıyor. <gülüyor> neer ada, adamın kokusu tekeyi kaçırttırmış. Yani belki bu fıkradır ama efendim adam Erzurum'da yün çorabını giyiyor İstanbul'a kadar çıkartmıyor yani. Terliyor. Ayakları akıyor. Ondan sonra da İstanbul'da geliyor. Beyazıt Camii'nde senin önünde namaz kılıyor. O çorapla. Ne olacak? Yani temiz olacak. <gülüyor> Üstümanın temiz olması. Yani doğru olan şey neyse, bunlar yapmaya başladılar. Şimdi ben mesela Münih'te gördüm. Tam merkeze geldik, karşı tadın mağazasının büyük kepenkleri açıldı. İçeriden 4-5 tane kız çıktı. Kamyon böyle geri geliyor. Falan açıldı. Yani mal indirme bindirme yerine. Aa! Kendimi tiyatroda sandım. Kızların hepsi şalvarlı kuşaklı. Ah Bu ne hal dedim böyle. Şalvarlı kızlar. Hocam dedi yanımdaki ee, şimdi de şalvar çok moda burada dedi. Rahat olduğu için dedi. Bunu kullanıyorlar dedi. Eğilmek, kalkmak kolay. Fildir fildir sıkmıyor. Falan diye kullanıyorlar dedi. Şimdi tabii rahat olduğu için şalvarı giyebiliyor. Yani doğru olan şeyi yapabiliyor. Bu önemli. Ama bizimkine doğru olan şeyi söylesen bile yapmaz. Kız ört örtünmez. Kapan, kapanmaz. Mantok'u giymez. Başını ört, örtmez mesela. Evet. em emre bir ve en ra'ete fi akibetehi hayra femde ve in khift te gayen fe emsik Enes radıyallahu anh, rivayet etmiş Peygamber Efendimiz buyurmuş ki kuzul emre bir tedbir İşin sonunu düşün Düşüne düşüne yap, yaptığın işi yani bu iş ne oluyor, nereye gidiyor, bunu yaparsam ne olacak, yapmaya başladım, bu nereye doğru gidiyor diye. Yapacağın işi e, düşüne, düşüne tefekkür ile, tedavgür ile yap. Eğer sonunda hayır görüyorsan yapmaya devam et. O işi yap. Bu işi yaparsam şöyle olur, yap. Eğer sonunda bir zarar, yanlışlık Sakamet, sakatlıktan korkarsan yapma o zaman. Yani bir işi önceden düşünmeyi, ne olabileceğini düşünmeyi tavsiye ediyor Peygamber Efendimiz. Bizim de işleri yaparken bu alışkanlığı edinmemiz iyi olur. Ben bu işi yapıyorum, son ne olacak? Ne olabilir? Acaba nereye varır bu işin sonu diye düşünmeliyiz sonu hayırsa yapmalıyız. Sonunda biraz bir terslik görünüyorsa yapmamalıyız. Kur'u'l-minel <gülüyor> ameli ma tuteykun ve inna Allahu teala la yemellu hatta temellu. Buhari ve Müslim Ayşe annemiz radıyallahu anhadan rivayet etmişler. İbadetlerden, şefaflı işlerden güç yetirebildiğiniz kadarını yükleniniz. Takat getirebileceğiniz kadarını yüklenmiş. Çünkü Allahu Teala Hazretleri bıkmaz, siz bıkmadıkça. Allahu Teala Hazretleri bıkmaz ama siz bıkarsınız. Yani bu ne demek? Namaz kılmak sevap mı sevap? Tamam ben her gece bin rekat namaz kılayım. İyi ama her zaman yapabilecek misin? Her gün yapabilecek misin? Yapamayacaksın. E o zaman. Her zaman yapabileceğin miktarını yap. Yani fazla sevaplı diye fazlayı yüklenip ondan sonra da yapamama durumuna düşürme kendini. Takat getirip zaman yapabileceğin miktarına efendim tamam. Ama fazlasını düşün. Şu anda yapabiliyorsun ama sonra yapamayacaksan ölçülü hareket et. Aşırı hareket etme demek Çünkü Allah ibadetten bıkmaz. Kul bıkar. Bir zaman gelir yapamaz olur. Hastalık var, ihtiyarlık var. Efendim dünyanın bin bir türlü hali var. Ölçül olmak lazım. Peygamber Efendimiz buyurdu ki ibadetlerin, hayırlı işlerin efendim devamlı olanı makbuldür. Az da olsa devamlı olanı makbuldür. Bir yapıp bir bırakılanı değil. Yani yapmaya başladı insan İnsan muntazam gitmedi ihmal etmemeli. Ve sonuncu hadis-i şerife geldik sayfanın altındaki hadis-i şerif. Hz. Ali Efendimiz'den rivayet edildiğine göre Peygamber Efendimiz buyurmuş ki, خَرَشْتُ مِنْ نِكَاهٍ وَلَمْ اَخْرُجْ مِنْ سِفَاهٍ مِلَّدُنْ آدَمَ اِلٰى اَنْ وَلَدَن۪ي اَب۪ي وَا ne müsibni min sifahi cahiliyeti şey o Peygamber Efendimiz'e sorarlardı bazen. Ya Resulallah, biraz kendinden bahseder misin? Kendini bize bir anlatsana. Seninle ilgili bazı bilgiler edinmek istiyoruz filan diye Efendimiz de onun üzerine, Efendim, o istek üzerine bazı şeyler söylerdi. Burada da buyuruyor ki, harashu min nikahin. Ben nikahtan doğdum. Velham a hükmün sıhhi zinadan meydana gelmedim. Minledün Adem. Adem atamdan ile en veledeni ebi ve ümmi, anam babama kadar. Anam babam beni dünyaya getirinceye kadar Adem atamdan anama babama kadar ben hep nihahtan meydana geldim. Hiç zina zinadan meydana gelmedim. Yani Peygamber Efendimizin annesi babası nikahlıydı. Peygamber Efendimiz onlardan nikahlı bir çocuk olarak doğdu. Peygamber Efendimizin babası dedesiyle nenesinin nikahından meydana geldi. Zinadan meydana gelmedi. Onun efendim şeyi öyle yani ta Adem atamıza kadar soyu Veyahut Adem atamızdan itibaren ta Peygamber Efendimiz'e gelinceye kadar Peygamber Efendimiz'in mensup olduğu çizgı, soy çizgısı, bütün insanlar hepsi meşru nikahlı aile çocuklarıdır. Hiç zina mahsulü, veledizina zina onun soyunda yoktur. Daima Adem atamızın anında bir nübüvvet nuru varmış. Ondan sonra oğluna, torununa efendim böyle ta Peygamber Efendimiz'e gelinceye kadar o nur, Peygamber Efendimiz'in soy çizgısındaki kişilere intikal etmiş daima. Hatta babası Abdullah'ın nuru üzerine şiir yazan kadınlar var. Yüzünün nurluluğuna aşık olup seninle evlenmek istiyorum diyen kadınlar var. Şiir yazan kadınlar var. A, Amine Hatun ile evlendikten sonra aynı kadın tekrar görüyor. Senin nurun ne oldu diyor. Gitmiş diyor senin nurun. Diyor. Yani Peygamber Efendimiz ana düştükten sonra nur oraya intikal ettiği için babası da görünmeme başlamış yani. Nur-u nübüvvet, Nur-u Muhammedi. Daima Nikâhtan dünyaya gelmiş Peygamber Efendimiz'in soyuna mensup kişiler. Hep asil, hep insanların en kıymetlileri, en soyluları, en kibarları, en temizleri soyundaki kişiler hep böyle. En asaletli kimseler. allah Teala Hazretleri Peygamber Efendimiz'in sevgisine, şefaatine cümlemizi nail eylesin. Allah hepinizden razı olsun. Subhane Rabbi Rabbil İzzeti Amma Yasıf'un ve selamun ala cemi'il enbiya vel mürceline ve alü küllün ecba'in velhamdülillahi Rabbil Aleminel Fatiha Cemaat kalabalık böyle <gülüyor> Burhan Batı var <gülüyor> ben varım Efendim, evet, işte hocamıza beraber Cuma namazı kapatışı, evimde gelmiş olanlar, gündüzden beraber olanlar var. Söyleyin bakalım dedi, Hoca Efendi Cuma hukukasında ne söyledi? Düşündük, düşündük, düşündük hepimiz. Hiçbir şey hatırlıca kalmamış. Hocamın Cuma hukukasının söylediği şeyleri, hiçbir şey hatırlıca kalmamış. Hiç hatırlayamadım. Kilitler. Hocamız bir başladı. Tıpır, tıpır, tıpır, tıpır, tıpır, tıpır, tıpır. Sanki hütbeyi banta almışlar da tekrar dinliyormuşuz gibi. O kadar geç, 5-10 kişilik yani. Enerji müdürlüğü tarafından değerlendirildi. Hiçbir şey hatırlayamadık bu hepsini söyledik. Bu şeyi iyi takip etmek, doğru sözü tutmak bu bir alışma meselesi. Düşen öyle alışırsa, öyle gidebilir. Gevşek alışırsa gevşek, yani Hafıza Çalışan, fazıya benzer. Çalıştığı kuvvetlenir. Kullanılacak kuvvetlenir. Kullanılmayacağı zayıflar. Hafızlar O kullanılmakla birinci oluyor. Mesela ben yeğen hafız hafızı bir, ilahiyatta birinci o. Beyin gelişiyor. Böyle bilgiler, öbür tarafa böyle ağız açık şey yaparken, seyrederken, dinlerken. Umut bitiyor. Çünkü beyin gelişmiş. Hafızlık açıyor. Bu sonrası bir hafızlığa, efendim. Ağzım okuduğum ayet içine, veyahut dağızlığa, Anında kaç kaç arkadaşımız nasıl birisi anlatıyordu babam Medresede yaşamış yani eski Süleymaniye Medreselerinde falan yaşamış arkadaşım ama yani yakın zaman mesela bu müşaheneler Hazretlerinin falan zamanı yani. Ya bu unutmak dediğiniz şey nasıl bir şeydir dermiş. Anlayanıyorum ben Ne demek de unutmak neyledim. İnsan duyduğu bir şey unutur mu filan dermiş. Ondan sonra kızarlamış tabii onun bu kadar böyle bu sözünü de. Bir gün demişler ki ya... Bak gazete ne kadar mühim şeyleri yazıyor. Getirmişler bir gazeteyi Osmanlı Mertesi'nde. Bir makale okutmuşlar bana. Ondan sonra saklamışlar ki. Bir sene sonra demişler ki ya sen unutmuyorum, unutmak nasıl bir şey bilmiyorum diyordun. Bir sene önce bir resmi makalesi okumuştur. Hatırında mı demişler? Evet hatırladım demiş. Tık atım, tık bakmışlar. Fakaliye aynen söylemiş. Bir başka havuzası kuvvetli insan anlatıyorlar. Kafkasyalı birisi gelmiş. Çerkezçe efendim bunun hemşehrisi olan bir kimse kimseyi gelmiş medresele. Çağırmış Çerkezçe dışarıda bir şeyler konuşmuşlar. Çatır patır, çatır patır. Çerkesçe bir şeyler konuşmuşlar. Bu da böyle duymuş. Konuşmaların talebesi dışarıya çağrılıyor. Bir şey konuşuyorlar. Diye. Sonra o gelen şahıs yakalanmış. Birisini öldürmekle itham alınıyor. Efendim öldürdüm, öldürmedim, meskiden diyor. Yakalanmış. İşte getirilmiş. Buradaki şanıkla görüştü mü, görüşmadım filan diye. Görüştü. Efendim, neler konuştu? Allah demiş, ben çerkezçe söyleyeyim ama demiş. Şöyle, şöyle, şöyle, şöyle, şöyle şöyle söyledi demiş. O konuşmaları, çerkezçe konuşmaları, duyduru konuşmaları aynen söylemiş. O da delil olmuş. Yani, oldu, o da suçlu olduğu ben anlaşılır. Bilmediği bir seslerini yani bantık gibi hafızası oluyor. Eski insanlar böyle acayip olan bir şey var. Yaşayan insanlar var. Bizim Çalak Kalevi'yi var. Mühendis İsmail Duran var Ankara'da. Bu öyle çok bir inşaat. Lisedeyken Fransuz ödevinde yazdırılmış. Ondan sonra teknik üniversiteyi bitirmeden teknik üniversitede mühendislik tercihi yapıyorken Süleyman Demirel'den yapılan müşahap arkadaşları ile beraber onun da kardeşi. Kur'an-ı Kerim'e ezberlemiş. Ben dedim ki 80 günden ne ezberlemişsiniz? Dedi. Yok dedim. Bir aydan kısa zamanda ezberlemiş. Tüm Kur'an. Bir aydan kısa zaman. Üniversiteyi bitirmeden altı meşhur hadis Mustafa'nın ki derle mesela Buhari, Müslim, ne girip, yani hepsini böyle kütüphaneye koydun mu muazzam, ciltler kocaman kocaman. Altısını bitirmeden nefesli olmamış. Sabahlara kadar okurularmış. Arkadaşlarım ama. böyle Bağlış korunarmış olanlar da, bak kadar uyku bilen birazdır. Uyku yuvarınca da geceler öyle bereketli oluyor. Uyku mahvediyoruz. Uyku kendini kuruyor. Hiçbir şey olmuyor. Şeye medineyine veriye mendis oldukları için belediyeye bir teklif hatırlamışlar bir motosikleti. Bunları yaparız, bunları yaparız, mühendislik teknisi, yani iş teknisi, altına da yazmış. El mühendis, el âli, el muhaddis, el müfessir, el... Bunları İsmail Toran diye ya böyle yazmış. Evindeyiz, evine gittik. 30-40 kişi böyle, kalabalığız ya, yani. kalabalık gittik. O da böyle işte meyva filan getiriyor, şey yapıyor, gidiye çıkıyor filan. İşte böyle bir teklif yaptık gibi. O da getirdi. Hocamız da var. Şimdi ben orada el mühendis, mühendis filan deyince, tamam. Mühendis. Ama el muhaddis deyince, yani herkese muhaddis demek ki muhaddis sayılması için bir insanın o rakamlar var en aşağı şu kadar bilirse muhattis diyorlar. Şu kadar bilirse hafız diyorlar. filan, Şu kadar bilirse imam diyorlar. Dereceleri var. Yani yüksek yapalım. Yani, bu söz uygun olmamış gibi. Yani. Ama çekinmiyorum diyor. Yani. Yüksekten söylüyorum. Yedi yani. konusunda yapmıyor. açıkça. Bu uygun olmamış. Yani. Herkes müfessiz. Yani Hadis hadis okumak mühaddis olmayı gerektirmez ki. Muhaddis hadis ilminde yani mütahsis demek yani e, bir hastalık için bir ilaç bilen doktor şeymez ki. Tıp fakültesinden çıkmış olmak lazım. Doktor unvanı almış olmak lazım. Yani mahallede koca bir doktordeyiz. Bir bariyer diye tam bir şey mesela. Onun gibi falan ben itiraz ettim. O da giri girenken çıkarken duymuş demek. ki yani itirazını. Şimdi yanımızda yanaştığı göre ikramları yapar diğer taraftan. Diğer taraftan da bana dedi ki şimdi şu anda yüz bin hadis-i şeriften rabbilerinin isimleriyle beraber imtihan olma hazırız. Şu anda yüz bin hadis-i şerif, yüz bin hadis-hadis. 100 bin Hadis-i Şerif'ten râhîleriyle, yani e, şimdi Hadis-i Şerif'e biz bir tane râhîsini söylüyoruz. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın civarif ettiğine göre Peygamber Efendimiz yani şöyle buyuruyor. Bu râhîler değil. Şimdi Peygamber Efendimiz'den Ebu Hureyre duymuş. Radıyallahu anh. Ebu Hureyre'de kim, kim duymuş? Ondan kim duymuş? Ondan kim duymuş? Ondan kim duymuş? Ondan sonra Buhari kimden duyup yazmış Bu Zincir, rivayet zincir. Şimdi i̇nşallah bunları şaşırıyor. Ahmet Mehmet Ali Bey diyor, bu Ali ise başkaldır, öbür hadis şerif de başkaldır. Şaşırıyor. Yani bir sürü iş var. Sıralaması değişik değişik. Bunlar nasıl şaşırır? bir imtihan alışıp diye şaşırıyorlar. Abi Bey Yani. Mealen, şöyle hadisinin ne olduğunu, mesela biz, biz hadisi şeriflerin kollarını da hatırlamaya çalışıyorsunuz. Ben de Arapçalarını hatırlamaya çalışıyorum. O da Ravidevi. İhtihana hazırdır. Hem hadisin içerisinde, hem de Ravidevi. Yük. Yükürüzü. Çok ilgilidir. Arapçası. Arapçası. Fransızı. Zaten Türkçe'den İspanyolca'ya İspanyol, İspanyol. İspanyol radyosuna dinley, size tercüme ediyoruz. Hoş tercüme ediyor. Her bakara Almanca bekliyoruz. Almanca Meslevi parçasından okuyorduk. E, Arapça şeyleri şey yapıyor zaten. Şeyleri... Kesin bilgiye zorluyor. Yani insan bu beyni çok mükemmel bir aletti. Kullanmayı için şey Kaç kalanıyor? Kullanmadığı için. Mesela adamın ayağını alçıya alıyorlar. 3 ay alçeden çıkmıyor yani zayıf değil. Bu ayağını göre zayıf değil. Kıpırdama diyiş, kullanılmadığı için. Kullanılmayan uzun zayıf tamam mı? Kör değil. Ama zayıf Uğraşacak kızı dinleksin. Babam anlatır, hafızlar çalışırken ezberleyemezmiş hadi. kendimi yerden yere atardım. Yapamıyorum anne derdim diyor. Rahmetli baba annem de hadi evladım bir gayret evladım yalvarılmış babam. Babam da evin bir tane erkek oldu. Alındı. ''Yapamıyor ''Olmuyor'' demiş. Enesini yerden yere yani. Sonra diyor, bu, e, çalışınca, kolaylaşmaya başladı diyor, açıldı zihni diyor. İlk başta olmayacak gibi olan şey. Sonra diyor, şıp şıp özgürlüğüme başladı. Beyin, ona göre kendisini ayarlıyor, düzenliyor. Çalışınca oluyor. Devam edince Bu neye benziyor? Koşucular, ilk başta koşarken bilmem kaç metre de spisher'larmış. Koşamayacak bir daha Onu aşarsa, sadece bu koşar. koşarmış. Çalışmakla, azmetmek lazım yani. Azmediğince oluyor. azimli olması lazım. Allah bırakın şu anda. Ayrıca işlemli. Evet. Bakalım. Bir sürüte. Yavaş yavaş Bir yapalım. Kalabilirsiniz. Allah, Celle Allah razı olsun. İnşallah Allah razı olsun. Allah razı olsun.